seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? Günaydın. Fena değil. Yeni yıla umutlu başlayalım dedik ama E, doğrusu epey zorlukta çekiyoruz yani tır tutanakları bir yanda e, z, uçak yolculukları bir yerde evet, un, evet, un, evet. umre yolculukları evet, evet. yani hani de, de, de, değişik bir sevap kazanma yöntemi diyebiliriz bunu evet. <gülüyor> en azından fakat çok ağır haberler de var tabi yani battaniyeye sarılmış insan kemiklerinin çıktığı da HADEP yöneticileri Serdar Tanış bu Bubekir Deniz'in dar geçitte Mardin'de yapılan mezar kazılar yani çok çok ağır bir dönemdi. Geçmişte bir... çok uzak bir geçmişte kaybolan insanlardan bahsetmiyoruz Biliyoruz, yani 2001. hani evet dolayısıyla hani Türkiye'nin e, bazı gerçekleri çok çok ölü geçmişte kalmış değiller. Bunu hiç unutmamak lazım ve e, çok kolay başlangıç noktasına dönülebiliyor. Türkiye'deki en büyük sorun bu. Hani oyunlarda olur ya birinci kareye dönüş gibi bir şey çıkar. Taş çıkar, böyle şey çıkar. Evet. kart çıkar. Öyle bir şey. Türkiye'de de biraz o haldeyiz aslında. Birinci kareye dönmüş vaziyetteyiz. Hani son işte oynuyor da neyse işte başlangıç e... noktasına dön. Monopoly evet. oyunu gibi. Işte. Evet, Monopoly oyunu veyahutta işte diğer başka oyunlarda da hep bir, bir kendini kayıp dönüp böyle aynı noktada bulan Bir ülke şeklinde Türkiye <gülüyor> aslında orada çok kazandığını zannederken bir anda her şeyi kaybedip sıfır noktasında tekrar kendini bulan oyuncu birazcık tam. Evet. İlla ama bir benzetme yapılacaksa sizin kucakta yoktu herhalde. Kızma Birader diye bir oyun oynadık. Evet. E, aslında aklımdan tam Kızma Birader ha, geçtiler. Sen biliyorsun bunu. İyi bir oyuncu değilim. Ama Kızma Birader de geri döndü artık bu arada. Tekrar moda. Aranızda? Öyle mi? Ha, çok güzel. <gülüyor> evet. Ben hep çocuklukta da e, sıkıcı bir çocuktum. Elimden kitap düşmezdi öyle. Hiç oyunlarla alaka olmazdı dolayısıyla. Şimdi yeniden ilk e, şeyde oğlumla beraber öğrenmek zorunda kalıyorum oyunları ve e, o yüzden hani bir aşinalığım var. Birçok oyunda o işte 0 karede dönme hali var. Ve e, Türkiye olarak da demek ki pek de fazla e, hani bir oyunun içinde belki de Türkiye hani kaz demokratik kazanımlar çünkü bu kadar da kolay kaybedilmiyor dünyada. ...elbette her yerde işte bir tehdit var... Ee, ...veyahut da işte... E, ...kazanımların her zaman korunması... ...onun için çaba gösteriliyor olması lazım ama... ...bu kadar da değil açıkçası. <gülüyor> Doğru evet. söylemek gerek söyle. yoksa. <gülüyor> Hayır bir de artık yani... ...inanılmaz bir boyut kazandı şey. Yani yalanlar ve yalanlamaların... ...yalanlanmaları filan. Yani mesela bir şey diyor ki... Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı, büyük Hukukçu Urhan Kuzu. Evet. İşte akademisyenler, iş adamlığı, gazeteciler, savcılar, polisler hepsinin bunu 2000 kişilik bir dinleme, gizli fişleme e, itirafını yapıyor. Şeyde Twitter'da <gülüyor> yazıyor. Bakan da çıkıyor yoktur böyle bir şey diyor. Şimdi ne yapacağız? Ya şimdi din, dinlemelerinin ne kadar yaygın olduğunu, işte e, bu arada zavallı o dinleyenler ve e, hani onlara da ayrı acımak lazım herhalde. Gereksiz ne kadar çok konuşma kaydediliyor, bunlar arşivleniyor, tasnifleniyor vesaire, vesaire. onları üstlerine bildirmek falan bir korku. Cumhuriyetinde ne kadar gereksiz iş var aslında yapılması gereken. Maalesef işte Türkiye'de de demek ki insan kaynaklarının ciddi bir kısmı. Zaten işte Diyanet ve MİT en çok bütçede e, <gülüyor> yüksek e, evet. kaynağı olanlardan. Demek ki işte e, dinleyenler, e, dinleyenler acaba ne çıkarıyorlar ne analiz çıkarıyorlar vesaire. İnsanların dedik dedik özel hayatlarının her türlü ayrıntısına girip, her türlü kavgaları, tutarsızlıkları, e, çekişmeleri e, vesaire falan. Senin, seni hayal ağırlıklığına uğratmak zorundayım. Hiçbir şey analiz yapmıyorlar ki onlar. Sen tutarlık analizleri üzerinde konuşuyorsun. Onları şeye makineye veriyorlar zaten NSA'de. Evet, evet, o, evet. o hemen tahlil ediyor. Hiçbir sorunu yok. Yani sen daha çok dinlenenlere acımalısın, dinleyenlere değil. <gülüyor> Orada ufak bir hata yaptı. Evet zaten Türkiye'de işte ben de herhalde o dersten e, hep e, aslında mağdur olanı değil de Mağdur edene bir acıma var. Maalesef öyle bir zavallılığına baktığımızda işte mesela bakanların oğullarının zavallığı mesela gerçekten çok ciddi canı yanan işte gezi sürecinde şurada burada vesaire. Ve bunun üstüne bir de masumiyetlerini ispat etmek zorunda kalan insanlar <gülüyor> acımak değil de toplumsal olarak bakanların oğulları yazık, yazık falan gibi medyada falan bunu görebiliyoruz. İşte ve, e, o, o tuzak e, çok acayip bir şey aslında. Yani hani güçlünün etrafında yarattığı, ezenin aslında e, etrafında yarattığı bir e, aura mı var? Ne diyeyim bir şey mi var? Yani, yani biz e, gizli halka mı, onu, o, o mu insanları böyle... E, Belki de, e, içini bir şekilde daha yakın kalıyor. Çünkü bir, şey, bir şekilde masumlar hep Türkiye'de kendilerinin gerçekten masum olduğunu ispat etmekte halka karşı, kamuoyuna karşı büyük güçlük çekiyorlar. Bu e, aynı zamanda onların bir şekilde çerçevelenip e, böyle şey yapıp e, e, suçların üzerine çakılması da belki e, o kadar iyi başarılı şekilde yapılıyor ki. Özellikle ana akım medyada vesaire e, sadece medyanın da e, hali değil bu. Yani bir şekilde çamur e, atılıyorsa üstünde izi kalır o masumunda e, işte bir şekilde e, asıl suçlu olan her zaman kendi hakkını nasılsa e, koruyup, Temiz kalmayı başarır. Ee, niye öyle diyorum? Çünkü bugün işte mesela geçmişin çok güçlüleri ve mağdur ettiğini çeşitli insanları bildiğimiz kişiler işte Mehmet Ağar vesaire gibi fikirleri isim de verelim. Dönüyor dolaşıyor tedavide tekrar geliyor. Ee, ve işte bugün e, emniyette artık e, Mehmet Ağar'ın tekrar güçlü söz sahibi olacağından bahsediliyor. Ee, bu sözcüklerden. Söylenenler doğruysa Açıkçası hiç de şaşırmam Ben geçenlerde işte öyle bir şey yapmıştım Adeta şaka Biraz hani yarı ciddi Mehmet Ağar girse şaşırmam diye Tabi teknik olarak mümkün değil ama Başka şekillerde etkisini Mehmet Ağar'ın en azından zihniyetinin Sürdürdüğü sürdüreceği belli yani Ortada Bugüne baktığımızda da İşte sır tır Vesaire gibi şekillerde karşımıza çıkan söylemlerle karşımıza çıkan bir tır olayı oldu fakat El-Kaide'ye yardım götürdüğü iddia edilen fakat biz bunları bilmiyor muyduk yani Türkiye'nin orada El-Kaide'nin türevi olan El-Nusra'ya yardım götürdüğü bilinmiyor mu? Yani bunu herkes yazdı herhalde. Dünya basının da ciddi yayın o, o, kurumlarından hiçbiri yok ki bu konuyla bir şekilde bir haber haberde yasatır arasında geçmesin bu e, iddia. Veyahut da işte bir şekilde e, ciddi e, bah, manşetlere çıkacak bir haber olmasın. E, yani herkes bahsetti dünyada bundan. Türkiye'de de hatta haberler çıktı bu konuyla ilgili. Başarılı gazetecilik örnekleri oldu. Her şeyi geçelim. Diyelim ki hadi Türkiye'ye yardım etmiyor ki artık hani bununla ilgili çok ciddi kanıtlar da hep ortada. Hadi dilim böyle değil. Türkiye'den giden kafasını, cihat fikrine takıp bir genç ruhu var Suriye'de savaşmaya giden. Evet ve e, sadece e, Türkiye'den değil işte Türkiye'yi bir geçiş noktası olarak kullanıp bir köprü gibi kullanıp e, Suriye'ye giden ve bu çok ciddi bir sorun çünkü e, hala mesela işte kad elefan ilgili konuşulduğunda dünyada bu çok konuşuldu tamam işte e, irak savaşı afganistan falan korkunç olaylardı ve yani hani bunun mazur gösterilecek tarafı yok ama bir yandan da ekad'ye katılımların neden olduğu nasıl olduğu ve bunun nasıl bir hani adeta e, yapıya dönüştüğü son yıllarda bir dünyanın dört bir tarafından insanı kendisine çeken bir mıknatısı adeta dönüştüğü çok konuşuldu dünyada. Ama biz bunun Türkiye boyutundaki karşılığını Türkiye'de ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü işte son dönemlerde de işte haftalardır cemaat, hükümet kavgasıyla artık sakız gibi çiğnene çiğnene yani hiçbir Kimsenin zaten en baştan beri yeni bir şey söyleyemeyeceği üstüne ilk birkaç cümle dışında farklı değişik boyut katılamayacak pasası çıkmış bir konu hala tedavülde. Ama buna mukabil şey hiç yok yani yolsuzluk yapıldı mı yapılmadı mı sorusu asla sorulmuyor. Tek kelimeyle bile değinilmiyor ve durmadan da üzerine işte umreler ve başka gizli dinlemeler şunlar bunlar biniyor. Artık hani adeta taşıyor yolsuzlukla ilgili gerçekler diyelim. Ee, bir, bir kısmı artık çünkü ortada çok hani e, sorgulayıp böyle ay bu doğru muydu acaba neydi falan filan. Eğer bir bakan e, parasını nereden kazandığın e, belli olmayan vergi verip vermediği mütem bir insanın cebinden e, tutup da e, seyahate gidiyorsa her nereye giderse gitsin. Bu çok büyük bir olaydır <Gülüyor> dünyadaki nerede olursa olsun eğer kendi e, demokrasi diyorsa ülke en azından e, o kadar çok detay var ki bunun gibi yani artık kimse de bakanlara da e, %100 kefilimdir diyen kabinede dahi yok neredeyse e, fakat buna rağmen e, konu da elbette ki bu boyutu konuşulmuyor çünkü e, bu boyutunda e, son derece büyük bir çirkinlik var aslında Başbakanın hani ağzından düşürmediği o laf çirkin çirkin deyip duruyor e, gerçek çirkinlik bu Ee, ve bunun hani e, hiçbir magazinel e, tarafı da aslında yok sadece utanç verici bir boyutu var. E, fakat bu AKP cemaat tartışması e, tabi işte derin paralel vesaire bilmem ne böyle gizem gizem laflarla süslenince ortaya karışık bir e, böyle çok e, değişik düşünce bir de üstüne Amerika işte vesaire büyük güçler o onu oynatıyor bilmem ne ediyor falan filan gelince bir adeta e, dizi senaryosu gibi e, bir e, istihbarat böyle filmi senaryosu gibi bir şey çıkıyor. Ve tabii o o çok çekici bulmuyor medya tarafından. Bunu belli bir noktaya kadar anlamak mümkün. Fakat bir, o kadar çok fazla üstüne gidildi ki bu konunun. Ve o kadar manasızca konuşuluyor ki. Yani şimdi şöyle diyeyim. Ben hayatımda cemaat, cemaat denen kitleyi en tanımayan, en hani diyelim bir ilişkisi olmayan insanın tanımayan derken hani bir bilgim ve ilgim de yok konuyla ilgili. E, bizzat yani kişisel olarak deneyimlerimden diyelim. Fakat e, bir akademisyen hani olmaya çalışan biri olarak Türkiye ile ilgili çalışan biri olarak o kadar çok yazılmış şey var ki cemaatle ilgili Petrullah Gülen cemaatiyle ilgili dünya e, literatüründe <gülüyor> yani bu konuyla ilgileniyorsanız hiç de öyle gizeme mizeme girmeden gayet objektif şekilde neyin ne olduğunu anlayabileceğiniz Ben diyeyim yüzlerce, siz diyeyim binlerce kaynak var. Hı hı. Son 10 e, yılda, daha, işte daha öncesinde vesaire üretilmeye başlamış. Ama özellikle son 10 yılda. Çünkü e, e, siyasi İslam konusu çok dikkat çeken bir konu olduğu için ve dünya çapında çalışılan e, en önemli konulardan biri var sayıldığı için son yıllarda, bu 11 Eylül sonrası, e, dünyada da bu konuda bir ilgi olmuş. Sadece Türkiye'den olan insanlar değil onların da çok güzel çalışmaları var ama e, işte Amerikalıların var ondan sonra dünyanın her tarafından her tarafından insanların var dipnotlardan falan benim gördüğüm takip ettiğim kadarıyla ve hiç öyle e, bu kitapların bir kısmı Türkçe'de de var e, olmayanlar işte meraklı olanlar. Yabancı dillerdeki kaynaklardan takip ederek bu neyin nedir anlamaya çalışabilirler. Ama yani hiç de anlatıldığı kadar böyle ortada bir gizemli artısı artısıyla eksisiyle bir durum yok. Çok da anlaşılabilir neyin neden olduğu, sebep sonuç ilişkileri kurulabilecek durumlar var. Fakat Türkiye'de nedense o veriler üzerinden konuşulmadığı için... Ee, bir e, ortada e, ruh, böyle ruhani böyle şey adeta hayalet kullanılıyormuş gibi bir durum oluyor. Çünkü dikkat ederseniz AKP cemaat kavrasıyla ilgili konuşanların hiçbir veriler üzerinden konuşmuyorlar. Hayır hiç böyle bir veri kaygısı da yok zaten. Yani afaki bir takım konuşmalardan ibaret öte yandan başka bir gölge e, bir şey boksu diyeceğim bir şey de var bu paralel devlet işte şey çıktı paralel devlet e, komplo teorileri çok yaygın bir şekilde e, ona karşı da işte balyoz ergenekon ve KCK davalarını etkileyecek bir af planıyla da stratejik bir şeye gidildiği de haberleri de var. Görünür şekilde ortada. Yani Atalay'ın, Beşir Atalay'ın örgüt kadrolarının tamamını içeren düzenleme olabilir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi de meclise araştırma önergesi vermiş. AKP'de önergeye olumlu bakıyormuş balyoz davasının yeniden alınması için. Yani Balyoz, Ergenekon ve KCK davalarını etkileyecek bir af planıyla da kendini başka bir pozisyona getirmeye, kurtarmaya çalışan bir hükümet görüntüsü var. Çok çok acayip tabii. Şimdi elbette ki bu davalar sürecinde boş yere siyasi düşünceleri yüzünden hapiste olan birçok insan var. Bu evet. ortada bulunmaktadır. Bununla ilgili bir tartışma, Hani o, yani hakikaten bir e, hani restore edici adalet derler bir anlamda, tamir eden adalet, e, restorasyona e, bir anlamda yönelen. E, bu hakikaten e, belki bu, bunun e, gündeme geliyor olması lazım fakat şimdi ortada öyle bir durum var ki Türkiye darbelerle de hesaplaşmamış oluyor. Yani darbeler konusunda da şimdi e, tekrardan bir dava süreci başlatmak neye git neden yaptınız ne oldu niçin kim gerçekten suçtur bunu e, kıstasları vesaire yerli bir olmuş durumda olacak ister istemez ve toplumun işte bir kesimini e, mutlu etmeye çalışırken öbür kesiminin e, hani onu, onu ne yapacaksınız hani öyle yanlışlar zaten ortada dönmüş ki hani bugün Ee, tamam o yanlışları geri dönüp onları düzeltmeye çalışma fakat öyle bir ortam da yok ortada. Çünkü gene sadece bu işler siyasi hesaplarla yapılıyor. Onlar da işte artık hükümetin elinde kalan tek kart diyelim tek e, hani ekonomik olarak da çünkü işte bir burada işte e, Irak Kürdistan'ın petrolleri artık hani o Türkiye'nin son derece muhtaç olduğu bir kaynak gelir kaynağı olarak orada duruyor işte bölgesel güç, güç dengeleri vesaire açısından iyice ipin, ipin uçka, kaçmaması için böyle bir işbirliğine ihtiyaç var. Ee, öte yandan da işte zaten e, Kürt meselesinde e, insanların ölmüyor olduğu gerçeğini e, çekerseniz Türkiye'nin hiçbir demokratik tutar tarafı kalmayacak zaten. E, dolayısıyla hükümetin elindeki son kart e, Kürt sorunu olunca bu... E, Hatta fena halde oynanıyor ve çok göstere göstere aslında vıcık vıcık bir şekilde oynanıyor. yani insani ilkeler, ...hakikaten adalet vesaire duygus bakımdan ve işte bunu da bir de ne özslük barışın son derece koruyucusu olduğunu iddia eden bir takım insanlar yapıyorlar. Başkalarına siz savaş istiyorsunuz diye hakaret eden insanlar yapıyorlar. Bütün bunlar çok acı verici. Evet, evet. Ve buna Cin... katlanmak zorunda yani... kalıyoruz. İnsanlar ölmüyor sevinciyle. Evet, yani... Sinizmin duruk noktasında yani Yetvert Lantziken de bugün Agosta yazmış. Yani şu toz duman içinde artık ara rapor vermek anlamsız. Çünkü her şey saat saat değişiyor. Yine de AKP'nin yeni TSK ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile anlaşıp bu iş uzarsa Balyoz ve Ergenekon yeniden yargılan, Ergenekon'da yeniden yargılanmaya gidilebilir ona göre diyerek cemaate ve toplumun bir kesimine gözdağı vermesi de not edilmeli demiş. Yani kurdukları üzerine oturdukları ve gittikçe çürüyen sistem dağılmasın diye cemaatle birlikte içeri attığı eski rejimin aktörlerini... Milli Ordu'ya kumpas kuruldu deyip yeniden yargılayacak kadar gözünü karartmıştır AKP diyor. Ya orada işte şimdi ortaya dökülen bir sürü de gerçek de var yani burada her şey o kadar sahteleşiyor ve inkar noktasına geliyor ki. Türkiye'de neredeyse aslında darbe olmamıştır falan dese biri ona da inananlar olacak eminim. Yani hani bütün gerçeklerin zemininin kaydığı bir noktaya gidiyoruz. Her şey böyle siyaset malzemesi olacak ve işin kötü tarafı aslında... Barış süreci dediğimiz olayda süreçte işte af olacak o olacak bu olacak yeni demokrasi paketi geliyor bilmem ne bir şeyler bir şeyler ortada dolaşıyor ama son kertede baktığımızda aşırı bir merkeziyetçilik takıntısı olan bir hükümetten bahsediyoruz. Ve devlet, devlet reflekslerini giderek daha fazla benimseyen, daha fazla içselleştiren ve devlet reflekslerini aslında zaten korkunç olan devlet ref, ref, reflekslerini giderek bir canavar boyutunda hani bir Frankenstein boyutunda kullanan bir hükümetten bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi bu noktada hakikaten barış sürecine giriliyor olması, insanların ölmediği o en büyük, Alt tip çizgiden itibaren barışı inşa etmek çok büyük bir olgunluğu, çok büyük de bir bilgelik ve e, siyasi olarak e, hakikaten e, risk almayı ve ciddi bir risk almak aslında bir anlamda kazanmak Türkiye'nin ve e, her kim o riski alıyorsa kazanması demek. Ama şimdiye kadar biz bunu görmedik. Dolayısıyla belli bir noktada ben bu işin çok kötü çöküyor olmasından ve üstelik de gene en büyük sıkıntıyı, derdi dönüp dolaşıp halkın kendisini çekmesinden korkuyorum. Gene çatışmaların çok şiddetli olarak başlamasından vesaire çünkü tarafların, barış sürecini bugün yürüten tarafların birbiriyle en ufak bir aslında ortak paydası yok. Ee, sorun bundan kaynaklanıyor. Son kertede işte bir e, Kürtlerden gelecek özellik talebini siyasi, e, siyaseten Kürtleri temsil edilen e, taraftan gelecek bir özellik talebine ki e, artık sadece o var ortada istenen aslında. E, çok e, maksimalist bir anlamda talepler var şeyle karşılaştığınızda AKP'nin beklentileriyle. E, e, ya yani AKP bunları e, müzakere edebilecek bir noktada bir olgunlukta parti değil asla değil ve bugünlerde de zaten o rüştüsüzlüğünü ispat ediyor maalesef fena halde e, o noktada işlenim fena halde sarpa saracağı bir gün olabilir Bu böyle giderse e, o beni çok düşündürüyor evet yani çok kaygı verici birçok ihtimalde insanın aklına geliyor doğrusu Valla burada işte tek e, hani, e, şey aslında en büyük ümit nedir? E, bir çok derin gezi e, bizi çok derin bir uykudan uyandırdı bütün Türkiye olarak belki. Hiçbir şey olmayacağı her şeyin böyle gideceği gibi bir şey vardı ve e, geziden beri aslında yakınlığımız eee tiyatro sahnesini izliyorduk devamlı politik olarak Biz hep oymuş gibi bakıyorduk bütün Türkiye kamuoyu olarak yani kastediyorum işte sahnede liderler vardı ve birbirlerini dövüp duruyorlardı i̇şte bir Karagöz Hacivat oyunu gibi salı günleri gruplar bilmem neler vesaireler liderlerin o konuşmaları atışmaları işte o tartışma bu tartışma yok kürtaj yok o bilmem ne falan filan derken bir tiyatro vardı ve Be bir anda Bebe figürünü de biliyorum kimi temsil ediyor ama söz söylemeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> neyse herkes kendi hayal gücüyle artık rolleri dağıtabilir istedikleri gibi kim karagöz kim hacivaz vesaire vesaire neyse işte bir o dekor devrildi. Yani hani bizim gerçek zannettiğimiz dekor Palas Pandas devrildi ve o anda ezberleri bütün hani tiyatro sahnesi aslında bir hani tiyatro krize girdi ve hani ortaya sahneye koyacak yeni oyun da yok. Bir yandan hani o dekor tekrar Dikilmeye çalışıyor fakat nereden tutulmaya çalışıyor o, o taraftan başka bir taraftan devriliyor vesaire. Bir de hal var aslında. hani Biz artık hani e, herhalde halkın bir çoğunu artık ne olup bittiğini, neyin nasıl olmadığını e, veya neyin nasıl olduğunu gerçekte görüyor Buna göre de bir e, artık tavır almak mümkün. Bu da sadece seçimlerle işte o partiye oy verelim işte bu olsun bu koalisyon Türkiye'yi sadece bu kurtarır veya o kurtarır değil. Çünkü böyle bir şey yok. E, burada işte e, hakikaten e, farklı örgütlenmelerle işte e, kendi e, söz, sözünü nasıl söyleyebileceğini düşünerek herkesin de kendince bir yolu vardır E, i̇lla çok örgütlü bir harekete de belki gitmeye gerek yok. Küçük kendi tavrını koyuyor olmak çok büyük şeyleri değiştirecektir. Bir tavır koyuyor olmak sadece yolsuzluğa karşı, haksızlığa karşı. Ufak ama bir şey. Evet. Herkesin kendi yaratıcılığıyla ortaya koyabileceği muhakkak bir ufacık bir şey vardır. Evet. Belki de yani bitirirken bambaşka bir konuda günün belki de tek iyi haberi diyebileceğimiz şeyi de biz de söylemeyi atlamıştık. Hı. Onu paylaşarak şey yapalım. New York Times bir editorial yazdı. Edward Snowden'ın. Belki bu açıklamaları yaparken bazı kanunları ihlal etmiş olabileceğine ama... O kadar büyük ülkeye hizmet gördüğü için yani bütün bu kepazelikleri açığa çıkarttığı için e, son derece övgüye değer ve ömrünü sürgünde ya da hapiste bir yerde geçirmesinin çok büyük haksızlık olacağını bir muhakkak bir düzenleme yapması gerektiğini açık mektup yazarak Obama'ya söyledi. New York Times'dan da evet. pek beklenmezdi ama doğrusu. Şu ayağına hayret iyi bir haberdi bence. Bu tabii Şey, Snowden'ın e, konusuyla ilgili işte hep Türkiye ile ilgili söylenen de bir şey var. Yolsuzlukla ilgili raporlarda vesaire. E, whistleblowing kültürünün olmaması. Yani hani onu <gülüyor> e, tam Türkçe'ye nasıl çevirelim bilmiyorum da. Oyun bozan. Oyun bozan, bozan, bozan diyoruz. Işte. Evet, evet. Oyun bozanlık ben hani bir bir anlamda da belki alarmı öttüren kişi gibi böyle gibi bir hani bir şey de demek istiyorum evet. özellikle. Çünkü gerçekten bir alarm durumu da var eğer bazı şeyler saklanıyor olursa. E, bir e, gözlere çarpmayan kriz yaşanıyor her o yolsuzluk olayında aslında. Ee, ve orada işte e, belki Türkiye'de böyle bir kültürün e, yavaş yavaş e, gelebiliyor olacağına inanmak istiyorum. Yani bürokraside vesaire e, sesini çıkaran insanların durumu bir şekilde ortaya döken, ortaya çıkaran insanların ödüllendirildiği bir ortamın olacağı. Kesinlikle. Sadece bürokrasi de değil tabii, medyada da vesaire dedi. Çünkü muhabirler de oyunu bozmaya çalışsalardı, ne kadar bozmaya çalışsalardı yapamıyorlar bir türlü ve işte çok gizemli tartışmaların büyük uzmanları <gülüyor> vesaire. Evet. Yani Evet, öyle bence bu olumlu şeyle belki evet. kapatabiliriz. Kapatalım ama ufak bir eklemem var. Ee, yani konuşmamızın girişinde Kızma Birader'den ve monopolden bahsettiniz ama son zamanlarda gittikçe popülerleşen masaüstü oyundan bahsetmedik. Oyunun ismi Sınıf Mücadelesi. Sınıf Mücadelesi. Evet. Ama Tanrı bunu kaçırmışız. İçinde yaşadığımız toplumun gerçeklerini yansıtan eğitici olduğu kadar eğlenceli de alternatif bir masa oyun. Bu de var mı bu oyunda? Şöyle oluyor. Yetkin bir felsefeci ve siyaset bilimci Bertel Olman tarafından 1973 yılında geliştirildi bu oyun. Oo, Oyunu bilmiyordum ama Oyun. Tanrım, eyvah. Oyuncular tarafından seçilen köylüler, küçük esnaf, beyaz yakalılar ve öğrenciler e, sınıflarından seçilen karakterler tarafından oynanabiliyor. Bu gruplar da e, bu sınıflar da birbirleriyle ittifak yaparak zaferi ortak olabilirler. Oyunda amaç nedir? Tek tahmin edin. Başlangıç noktasına dönmek. Hayır devrim. Devrim tek yol O zamana dek farklı oyuncular tarafından temsil edilen sınıflar oyunun tahtasının çevresinde ilerliyorlar. Yol boyunca ittifaklar kurup ya da bozarak e, seçimler ve genel görev sonuçlarını belirleyecek güç ve zayıflıklarını biriktiriyorlar. Can bu oyun sanki monopoli fantastik var ya bu oyunu Türkiye uyarlanmışını bilmek ve görmek isterim. Bir cemaat gibi. Ama tarım ne şimdi bunu daha fazla düşününce yani. <gülüyor> biz biz başlatıyoruz. Bu oyun özellikleriyle Can, e, az tamam. sayıda kişiyle gruplar e, halinde evde, bir oda, okulda, grev çadırında, piknikte ve kampta hatta gezi parkında bile oynanabileceğinden bak. Beddua edelim. karesi de var mı? <gülüyor> Borç kağıtları var. Beddua karesi de geleceği Toplama kampları e, var. Çalışma herhalde. kampları var. Hepsi var. Hmm. Burada tabi gizemli bir şey. Beddualar da tutuyor mu acaba şimdi? Evet. <gülüyor> onu... yeni programımızda bunu konuşuyorum ben <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare